Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala ve ba'd Şimdi bir arkadaş tam bir soru geldi. Diyor ki bir tane sihirlenmişse, büyülenmişse bunun üzerinden mücellefli kahar mı? Yani o sihirden dolayı bazı günahları işlerken bunun hükmü nedir? Evet. Şimdi bunun hükmü alimler detay vermişler bunun hükmünde. Eğer e, bu çünkü mükelleflik insanın olması olmasıdır. İslam'ın bir şartleridir mükellefler. Bu sihir de bir hastalıktır. E, bu sihir bir hastalıktır. Eğer o hastalık asıl hastalığıysa, yok psikoloji ise, yok e, sihire bağlamak değilse bu asıl uzmanlar tarafından e, tespit edilir bu sihirdir. Burada hüküm değişiliyor. Alimler diyorlar burada hüküm yerine göre değişir. Eğer o hakikaten o sihir o şahsa işlemişse bu sihir geçiciyse yani üç günden az ise öyle bir geçici hastalıksa bunu neye bağlıyorlar o sihir o sihir sihir olan şahıs mükelleftir neden mükelleftir ibadetten mükelleftir onu neye kıyas ediyorlar uyumaya kıyas ediyorlar o üç gün sonra o namazlarını ibadetlerini kaza yapacaktır bütün zekat, namaz, hac vesaire ne var ise üzerinde kaza yapacaktır. Eğer üç günden fazla bu e, sihire uğrayan şahıs e, üç günden fazlaysa bu, bunu ne yapıyorlar? Deli, akıllı, zail olan insana ilhak ediyorlar alimler. Eğer hakikaten bu sihir o insana aklını zeval ettirmişse ne olur? Kalem üzerinden kalkıyor. Ne zaman kalem üzerine geldi, düzeldi bir sene, iki sene, üç sene o geçmişleri nedir? Silinir, yeni baştan mükellefliğe geçer. Kaza etmekle mükellef değil. Bu nedir? Sihir, bütün İslam'ın şertleriyle ilgili olan tabi alimler bunda çok uzun uzun konuşmuşlar. Hatta sihir o şahıs Sihire uğradığı şahsız talakı düşer mi düşmez mi eğer hanımını boşasa Onun da üzerinde detaylı konuşmuş alimler Eğer o sihir aklını alıyorsa Aklını alıyorsa ne dediğini bilmiyorsa Bunu uzmanlar, uzmanlar vasıtasıyla tespit olunuyorsa bu O mükellef değil talakı düşmez Talakı düşmez Eğer e, aklı alınmıyorsa ama işte sınırsaldır, bir şeydir yani böyle sihirden dolayı bir şey onun talakı düşer. Ne dediğini biraz da idrak etse. İşte vesaire bütün ibadetler bu ölçüde tartılır. Bu ölçüde tartılır. Ama ufak tefec, e, ufak tefec günahlar mesela zine yaptı, mesela e, haram yedi, mesela e, hırsızlık yaptı. Bular, bunlar neye tartılır? eğer aklı ise bu mükelleflikten çıkar deli, matuh, akılsız insana e, şey olur e, meczub gibi akılsız insanlara ilhak edilir eğer aklı zail değilse ama sarhoş gibi oluyorsa o mükelleftir onu uyandırmak lazım e, dikkat etmek lazım onun veli emrısı da ondan mesuldür İşte bu neye kalır? sihre kalır şiddetli sihir çok nadirdir onun için her insan biraz sihre uğradı işte ben ne yaptım mükellef değilim filan diyemez. Çünkü alimler bunun hakkında apaçık dört mezhepte de delilleriyle var bu konuyu açıklamışlar. Onun için arkadaşlar eğer sihir her çeşit bir gündedir ben sihre uğramışım büyü, büyü yapılmış özellikle bazı cemaatler var İslami cemaatler bir günde kadınlarının arasında yurtlarda kalan kadınların arasında bu işler çok oluyor. Duyuyoruz, eşitiyoruz. İşte bunlar kalıp ilim talep ediyorlar. Orada büyü var, cin var, filan var. Bular oluyor. Evet, bular yok mu? Var. Ama bunlarda ifrat tefrit etmememiz lazım. Her şeyi de cine bağlamamamız lazım. Her şeyi de sihre bağlamamamız lazım. Olabilir o kadın o kız kalmış orada psikoloji hasta olmuş. Çünkü o cemaatler hakiki İslam'ı zannediyorlar yaşıyorlar. Biz niyetlerinde şüphemiz yoktur. Ama nedir? Hakiki İslam'ı yaşamadıkları için Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem çizgisinde gitmedikleri için bir boşluk oluyor. O boşluk olup Psikoloji hastalığa yol açıyor. İslam dini dört dörtlüktür. Dört dörtlük olduğu için kim Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yoluna uyuyorsa hiçbir zaman onun mezhebinde, yolunda hiçbir zaman bir sorun yaşadığını göremezsin. Ama ona uymayanlar her zaman ne yaşamışlar, sorumluluk yaşamışlar. Neyle ilgili yaşamışlar? İşte bu türlü meseleler ortaya n olmuş, ibraz olunmuş, çıkmıştır ortaya. Onun için ee, bu sihir meselesinde her şeyi bu sihire bağlamamamız lazım çünkü her şey sihir değil her şey sihir değil olabilir sihri de kim uzmanlar ispat eder sihirdir mesela e, bir, bir, bir bir kadın o, o okullarda kalmış Yen yani bir kadın e, bile sapık e, işler yapıyor Yen yani bir erkek sapık işler yapıyor İşte bu sihir olmuş bu sersem gibidir bu olabilir psikoloji hastalıktır. Her şeyi sihire bağlamak da doğru değil. Sihir var. Etkisi de var. İslam sihiri ikrar etmiş. Diğer diğer ümmetlerde de var Sihir. Hatta Nebiyullah Musa aleyhissalatü vesselam neyle gönderildi? O dönemde e, for, Misirliler e, neyi vardır? Meşhur sihirden. Olara sihirden sihirlerini iptal etmekle bir mucize gönderildi sihir var etkisi de olur hatta sahih rivayetlerde de Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem sihir yaptılar bir Yahudi Lebib diye bir Yahudi Lebid, e, sihir yaptı ama Allah subhanahu taala izin vermedi fazla Resulullah'ı işlesin hatta Resulullah dedi melek geldi bana dedi filan kuyuda saç büyüsüyle atmışlar dedi çıkartarım dedi hayır Allah müf'ölünü onun etkisini ciderdi sadece o kuyuya toprak doldurdular çıkartmadılar onu Hatta Resulullah Hazreti Ayşe diyor Bazen bir şeyler hissedir yapmış yapamamış Ama bu sürmedi fazla Sihir var haktir Buna inanıyoruz Sihir şeytanın bir yoludur Bunu Bunu Allah Teala niye izin vermiş Bu da intihandır Onun için çimeleke Harut ve Marut'a e, inerken e, Harut Marut Babil'de çimelek indi Neyle insanlara sihir öğretirler Ama ne diyorlar aldanmayın Bu sihir çok bir zor elim değil ilimdir. Bu bir mucize değil, bir bir ilimdir. Öğrensen yapabilirsin. Ama bu çüfürdür. Bu caiz değil işlemez. Etkisi de var. Öğrendiler kadın karıyla koranı, ko, kocanın arasını açmak. İşte bu sihirler var. İslam dininde, ehli sünneti itikadında biz sihre inanıyoruz. Sihrin etkisi var. Bütün batılılar bile inanıyor. Özel sitelere girseniz Amerikan başkanları bugün sahirleri var. O şahillere danışarak çok işleri yapıyorlar. Bu var, bunu kimse inkar edemez. Dünyada sihir var. Ama nedir? Biz her şeyi de sihire bağlamayız. Allah'a sığınırız sihrden şeytanın vesvesesini. Sihir şeytanın yoludur. Şeytanı dene bitirir, Allah'a sığınmak bitirir. Hiçbir şey bitirmez şeytan. Şeytan bizim gücümüz, silahımız, topumuz, tüfeğimiz, hiçbir şeyimiz şeytanı işlemez. Şeytanı sadece Allah'a sığınmak işler. Başka hiçbir şey ister. Bir silahımız var şeytana karşı. O da Allah'a sığınmakta. Velhamdülillahi Rabbil alemin.